Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin ve'l akhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l murselin ve ila cem'il evliyai ve'lhamdülillahi Hep beraber aşk, aşık ve maşruhi anlamaya çalışıyorduk. Yani seven sevilen, bir de ikisi arasındaki münasebeti anlamaya çalışıyorduk. <gülüyor> Hayat zaten bundan başka bir şey değildir. Seven vardır, sevilen vardır, sevenin sevdiği için yaptıkları vardır, sevilenin seveni için yaptıkları vardır. Hayat, baştan sona bundan ibarettir. Sevilen, maşuk, ilah, mabud, Allah'tır. Seven de, kuldur, abdur, aşıktır. Mabudu için, abdulluğu, Rabbi için neyi yapabiliyor, ne kadar yapabiliyorsa, onun ona abdulluğu, aşıklığı, kulluğu o kadardır. O kadar olur yani. Allah'a kul olmayınca, abd olmayınca, aşık olmayınca, iman etmeyince mutlaka bir şeye iman eder, abd olur. Onun peşinden koşar, hayatını onun yolunda harcar. Azranla söylüyoruz ki aklı sonuna kadar kullanmak lazım. Sonuna kadar Hiçbir bahane üretmeden, kendi nefsine, şeytana taviz vermeden, kendini küçümseyip aşağılamadan, kendini Hazreti İnsan olarak kabul edip aklını, aklımızı kullanmamız lazım. Yoksa falanca şöyle dedi, falanca böyle konuşmuş, falanca böyle düşünmüş dediğimizde sen aklını kullanmıyorsun, sen başkalarının aklıyla hareket ediyorsun demektir bu insan olmak değildir, bu hazreti insan olmak değildir, bu aklını kullanmayan, Allah ayet-i şerifede canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır, canlıların en kötüsü, yani bir köpekten daha aşağı, bir domuzdan daha aşağı, bir sorucandan daha aşağıdır, aklını kullanmayan insan, eğer biri başkalarının aklıyla hareket ediyor, düşünüyor, konuşuyor, yaşıyorsa o, aklını kullanmayan canlıların en kötüsü demektir. Evet, falanca şöyle dedi, sen ne diyorsun? Senin de bir fikrin yok mu? Sen de aklını kullanıp, düşünüp, tefekkür etmedin mi? Anlamaya çalışmadın mı? Allah bunu sorar. Sana bu aklı niye vermiştim? Kullanasın diye. Onunla hakkı bulasın diye, doğruyu bulasın diye, hakikati anlayasın diye, Rabbi tanıyasın diye, kendini tanıyasın diye vermedin mi? Niye kullanmadın? Demez mi? Eğer birileri bu aklı bir şeylerle uyuşturuyorsa, yani esrar gibi, eroin gibi, içki gibi, ne yapmaya çalışıyordur? Allah ona düşün dedi, aklet dedi, tefekkür et dedi, anla dedi, o da yok ben anlamak istemiyorum dedi. Yani kendini en aşağı seviyeye indirdi. Bu zahiri olarak aklını perdelemektir. Bir de manevi olarak perdelemek vardır. Manevi olarak perdelemek de kendisinin fikri olmadan, kendisi düşünüp, tefekkür edip, anlamaya çalışmadan falanca böyle söylemiş. Falan alim böyle söyledi, falan şeyh böyle söylemiş, falan cemaat böyle söylüyor, falan lider böyle söylemiş deyip Aklını kullanmadan aklını ona teslim ediyor. Onun aklı kendi aklıymış gibi kabul eder. Bu aklı kullanmamaktır. Onun için Allah vahyini indirmiştir. Peygamberini göndermiştir. Peygamberi anlamaya çalışmak lazım. Allah'ın vahyini anlamaya çalışmak lazım. Peygamber zaten canlı Kur'an'dır. Allah bizden kendisine abdolmamızı istiyor hazreti insan olmamızı istiyor kamil insan olmamızı istiyor cenneti kazanmamızı istiyor bunun için yapılması gereken neyse onu en ince ayrıntısına kadar anlatıyor yetmez bir de peygamberi önümüze koyuyor işte bunun gibi diyor bunun gibi buna tabi ol buna uy bunun yaptığı gibi yap bu nasılsa sen de öyle ol, öyle olmaya çalış. Yani nasıl diye sorarsan işte böyle, al sana bir de örnek. Kıyamete kadar da Allah peygamber varislerini göndermeye devam eder, bu örnek olacak olan insanları göndermeye devam eder. Buna, bütün bile tabi olmak denir. Gönlü ona Rab verip, yapmak denir. Aklını kullanmayanlar, hakikati anlamaya çalışmak yerine, onu inkar etmeyi, yok saymayı tercih eder. Anlamamış ya, anlamak istememiş ya, ya da işine gelmemiş ya, inkar edecek. Böyle bir şey olmaz diyecek. Mesela ben, rabıtayı bir parça anlatayım kendini akıllı zannedenler, onu inkar eder, hatta ona şirk diyenler bile vardır. Niye? akıllı kullanmıyor ya, anlamamış ya, ben anlamadımsa olmaz diyor. Yani zahmet edip aklını biraz kullansan olmaz mı? Allah hangi Peygamberi, hangi Nebi'yi, hangi Resulü gönderdiyse ona tabi olun de demedim, dedi mi? dedi Resulullah Efendimiz için sen alemlere rahmetsin dedi Sen azim bir ahlak üzeresin dedi Öyle değil mi? Örnek Müminlere de de ki Allah'ı seviyorsanız Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin Sizin günahlarınızı mağfiret etsin Sen imanlı olduğunu, iman ettiğini iddia ediyorsan Resulüne sevmen lazım Resulüne tabi olman lazım Adım adım Onun gibi Yapmaya, onun gibi olmaya çalışman lazım ki gerçekten Allah'ı sevmiş olasın. Niye? Sen Allah'ı seviyorsan bunu iddia ediyorsan Allah'ın seni sevmesini istersin. Allah seni sevsin istiyorsan peygamberi gibi yap. Tabi ol ona. Tabi olursan Allah seni sever dedi. Yani kendi kendine bir hayale kapılma dedi. Bütün sahabe bu durumda Gönül vereni Resulullah Efendimiz'e rapt etmiş midir? Rapt etmek demek, bitiştirmek demek. Yapıştırmak demek. Allah bir de kularını överken Rabitun olanları dedi. Gönlünü rapt edenleri buyuruyor. Gönlünü neye rapt edeni? Elbette ki Allah'ın rızasına, Allah'ın dostluğuna, Allah'ın Resullerine Allah'ın dostlarına gönlünü rapt edenler. Gönül rapt olunca ne olur? Bunu anlamak gerekiyor. Aklı kullandık dedim ya. Bir müşid-i kamil Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği kimsedir. Yani Allah'ın el esmaül husnası onun üzerinde tecelli eder. Bir insan düşünün, hiçbir şey bilmiyor. Gidip bir müşid kamil'e tabi oluyor, uyuyor. Bu durumda Beşir İkambi ne diyor ona? Evet, Rabatayı söylüyor ona. Gönlünü bizden ayırma diyor. Gönlünü ayırmasa ne olur? Bunu anlamaya çalışmak lazım. insan üzerinde. Gönlünü onunla beraber ettiğinde Allah ayet-i kerimede buyuruyor Allah'a karşı takva sahibi olun. Sadıklarla beraber olun. Allah sadıklarla beraber olmayı emretti. Eğer sen sadıklarla beraber olmazsan Allah'a karşı takva sahibi olmuş olmuyorsun bir kere. Yani Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olmuyorsun. Allah'a kul olmayı, abd olmayı kabul etmiş olmuyorsun. Allah'a kul olanların, abd olanların abd'lığını, kulluğunu kabul etmemiş oluyorsun. Onlar gibi olmayı tercih etmemiş oluyorsun demektir bu. Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam Salihler anıldığında Allah'ın rahmeti oraya iner yani sen Allah'ın bir salih gülünü düşündüğünde tefekkür ettiğinde ondan bahsettiğinde oraya Allah'ın rahmeti iner Rabıta yapan biri gönlünü mürşidi ile beraber eden biri ya da onu anlatan biri, hem Allah'ın emrini yerine getirmiş olur, hem de Allah'ın oraya rahmet etmesine sebep olmuş olur. Kendi gönlünde bunu andığında, hatırladığında, Allah'ın rahmeti onun gönlüne iner. Eğer peygambere iman etmişsek, o böyle söyledi. Ama sen bir müşriki düşünsen, rahmet iner mi inmez. Sen birilerinin hatasını, kusurunu, günahını, yanlışını düşünsen oraya rahmet iner mi? İnmez. Sadece gönül kirlenir. Ama salihleri andığında, peygamberleri andığında, Allah dostlarını zikrettiğinde, hatırladığında, gönül itibariyle beraber olduğunda, Allah'ın rahmeti senin gönlüne iner. Sen Allah'a karşı takva sahibi olmuş olur, sorumluluğunu yerine getirmiş olur, Allah'ın sadık kullarıyla beraber olmuş olursun. Zaten sen onu sadıklardan kabul etmiyorsan senin onlarla beraber olmanın bir manası olmaz. Evet, gönlünü reddetti yine ne yapıyorsun? Ben mürşidimle beraber, Mürşidim benimle beraberdir diyorsun. Ben yokum o var diyorsun. Ben yokum o var. Ne demek? Niye öyle söylüyoruz? Neden bunu söylememiz gerekir? Bütün sahabe, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam için ben yokum, o var demedi mi? Elbette ki söyledi. Söylemeseydi, sahabe olur muydu? Söylemeyenler sahabe oldu mu? Olmadı, olamadı, zaten olamaz, neden? Çünkü nefsini öne almış. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu müminler için, Allah'ın Resulü onların canlarından önce gelir. Müminlerin canlarını Allah'ın Resulü'nden önce tutmaları yakışmaz dedi, yaraşmaz dedi. Ne demek? Ben yokum, o var demek, o benden önce gelir demek, o benim canım demek, o benim canımdan önce gelir demek. Niye bunu söylemesi gerekir? Mümin dedi Allah. Mümin kesinlikle böyledir dedi, başka türlü mümin olunmaz dedi. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Sizden biri Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmediği iman etmiş olmazsınız dedi. Bu arada Hazreti Ömer soruyordu. Ya Resulullah kendi canımızdan da mı çok sevmemiz lazım? Evet buyurdu. Böyle olmadıkça mümin olamazsınız dedi. Evet. Rabıtayı müşidik ameli anlatıyorduk. Neden Rabıta gereklidir? ''Ben yokum, mürşidim var'' dediğinde ne demiş olur? Nefsine şöyle kenara çekil dedi. Seni tanımıyorum dedi. Bunu kendi nefsine söylüyor. Seni tanımıyorum dedi. Ben tabi olduğu bir mürşidi için ''Ben O'yum'' dedi. ''Ben yokum, O var'' demek, ''Ben O'yum'' demektir aynı zamanda. ''Ben O'yum'' ''Ben Allah dostuyum'' dedi ben veliyim dedi, ben sadıklardanım dedi, ben Allah'ın salih kulüyüm dedi, ben Allah'ın Allah'ı sever Allah'ın da sevdiği abdum, kulüm dedi, ben yokum o var demek bu demektir, nefsine çekil kenara dedi, ben oyum dedi ben oyum demek, ben Allah dostuyum demektir ben yokum o var demek bendeki odur demek bu demektir şeytan orada durur mu? Duramaz. Çünkü şeytanın işi nefisledir. Nefse kenara çekiyor dedin. Ne şeytan kaldı ne de nefis kaldı orada. Sonra da halini, hareketini, tavrını ona göre ayarlar. O nasılsa ona tabi olur. Onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışır çünkü eğer o da Hazreti İnsan olmuşsa, Allah'a layıkıyla avd olmuşsa, bunu söyleyen bu durumda ne olmuş olur? Gerçekten Hazreti İnsan olur. Allah'a avd olur. Ama böyle bir şeyi yapmazsa, kulluğu becermesi, nefsini aradan çekmesi asla mümkün olmaz. Hep onunla savaşır durur, onunla boğuşur durur. Evet, bunu yapanlar kazanmıştır. Hiç kimse kendi ibadetiyle Allah'a dost olamaz. Veli olamaz. Gece gündüz ibadet yapmış olsa bile, neyle veli olur? ile. İşin inceliğini, özelliğini anlattım. Ama akronik kullananlar için, kullanmak isteyenler için anlattım. Yoksa böyle kendi kendine iki kelime ilim öğrenmiş, ilim öğrendiğini zannetmiş ya da birilerinde aklını kullanmadan ben biliyorum dediyse sen biliyorsan sen kendi bildiğinle baş başa kalırsın. Şimdiye kadar bütün velilerin rabıtayla kazandığını herkesin anlaması gerekir. Müşri Kamil'le beraber olup bunu rabıtayla Kazandığını anlaması gerekir. Neden bilim üçün kamile tabi olduğunda ölünün yıkayıcısına teslim olduğu gibi teslim olması gerekir dediler. Tabi buna da ayrıca bahane uydurdular. Böyle bir şey olmaz dediler. Teslim olmak demek ben de senin gibi olmak istiyorum. Hatta ben yokum sen varsın. İnsan kendi kendine itiraz eder mi? Sen bensin, ben de senim dedi. İtiraz etmez, böyle demez. Eğer böyle söylediyse. Yoksa bin dereden su getirir. İşi böyle yapmaya çalışıp, gönlünü ile beraber edip, her anda onunla beraber olmaya çalışıp, onun gibi olmaya, hatta kendini aradan çekip, o olmaya çalışmazsa, kesinlikle, göklerin kapısı, Arşın kapısı ona açılmaz. Bir kere bunu böyle bilelim. Bunu böyle anlayalım. Senin bin türlü eğer fikrin varsa, düşüncen varsa, itirazın varsa, sen onunla bu yolu gidemezsin. O olamazsın. Senin onda yok olman lazım, kaybolman lazım. Sen eğer kaybolursan onu bulursun. Niye bunu böyle yapman lazım? Rabbini bulmak istemiyor musun? Önce bir aradan çekil bakayım. Önce bir yok ol ki Allah tecelli etsin. İşte bunu mürşidinle yapıyorsun. Bunun mürşidinle yaptığında aynı zamanda Resulullah Efendimizle de yapmış oluyorsun. Çünkü o o da onda yok olmuş. O kimde yok olmuş? Allah zâtıyla sıfatıyla tecelli etmiş. Hepsi bir. İki değil. Bir. Yani mürşidinde yok olduğunda Allah tecelli eder. Söyledim başta aklımızı kullanmamız gerekir. Başka türlüğü olmaz. Kullanmadıysa anlamaz. Tefekkür etmediyse anlamaz. Ne demiştik bir Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri? Mürşidi olanın mürşidi şeytandır. Bu sözü de anlamak lazım. Yani eğer birinin veli olan mürşidi yoksa, Allah öyle buyurdu. Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın dedi. Eğer bir kul veli olan mürşidi bulmazsa o delalettedir. Yönünü kaybetmiştir. Yoldan çıkmıştır dedi Allah. Ayet Allah söyledi, velî mürşid, veliyen mürşidâ, velî mürşid dedi. Eğer velî olan mürşidi bulmazsa, şeytan ona mürşidlik yapar. Fil Hazretleri de öyle söyledi, şeytan ona mürşidlik yapar. Nefsi mürşidlik yapar, şeytan mürşidlik yapar, etrafındakiler mürşidlik yapar. Veli olan mürşid olmayınca, biri velî mürşid oluyorsa ona, o da şeytana uymuştur. Allah kimi sever, neyi sever, neyi sevmez? Aslında onu anlamaya çalışacağız hep beraber. Müşid-i Allah'ın sevdiği bütün vasıflar mevcuttur. El Esma'ul Hüsna Allah'ın bütün isimleri birer birer üzerinde tecelli etmiştir. Bu durumda sen onu sevince, onunla beraber olunca Allah'ın isimlerini sevmiş olursun. El Esma'ul Hüsna'yı Allah'ın güzelliğini sevmiş olursun. O da. Zaten onu orada bulamazsın. Saf Allah'ın güzelliğidir. Başka bir şey yok. Evet, Allah kimi sever? Allah müminleri sever buyurdu. Allah mümini severken müminin imanını sever. İmanını. İman Allah'ı sevmektir. Dolayısıyla Allah kulunun kendisini sevmesini sever. Allah'ın kulü üzerinde sevdiği vasfı budur. Kendisini sevmesini sever. İnsan da öyledir. Biz bizi seveni sevmez miyiz? Bizi sevdiği için sev sevmez miyiz? Severiz. Buradan böyle anlamak lazım. Bizi sevmeyeni sever miyiz? severmeyiz Allah da Kendisini seveni sever Allah zatıyla sıfatıyla insana tecelli etmiş İnsanda bu vasıf varsa onu Allah'tan almış Yani sen Allah'ı sevmiyorsan Allah beni sevsin diyemez Bu sevginin ölçüsü nedir? Allah için yapabildiklerinle ölçülür Yaptığın fedakarlıkla ölçülür Onun için verdiklerinle ölçülür Ölçüsü de bu. Ben Allah'ı seviyorum ama onun için bir şey yapamam. Bu yalan. Allah böyle bir sevgiyi kabul etmez. Zaten imtihan bu imanı ispatlamak içindir. Sevgimizi ispatlamamız içindir. Allah kulunun üzerinde isimlerini sever. El esmaul Hüsnası Yani kulun güzel ahlakını sever. Resulullah Efendimiz Allah'ın bütün isimlerini üzerinde taşır ve gösterir. Onun için azim bir ahlak üzeredir. Allah kulunun güzel ahlakını yani üzerinde tecelli eden isimlerini sever. Allah mühsinleri sever buyurdu. Muhsin güzel demek. Allah'ın huzurundaymış gibi hayatı yaşamak demekti. Allah güzel olanları sever. Allah'a göre güzel olanları, Allah'a göre güzel yapanları sever. Eğer bir kul Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa, Allah'ın kendisini sevmesini ister. Allah kendisini sevsin istiyorsa, ne yapması lazımmış? Allah neyi seviyorsa, o da o halda olmaya onu yapmaya çalışmalı ki sevgisini ispatlamış olsun iman etmeli Rabbini sevmeli ki Allah da onu sevsin mühsul olmalı, güzel yapmaya güzel olmaya çalışmalı ki Allah da onu sevsin evet, güzel yapan, güzel amel işlerini sever Allah muttakileri sever buyurdu benim bu söylediklerim ayet Allah yuhibbu'l mu'minin, Allah yuhibbu'l muhsinin, Allah yuhibbu'l muttakin. Bunların hepsi ayet. Sadece ben e, izahını yapmaya çalışıyoruz. Evet, Allah müminleri sever, muhsinleri sever, muttakileri sever. Muttaki Allah'a karşı takva sahibi olan, Allah'a karşı sorumluluğunu kabul eden, Allah'ı ciddiye alan. Allah'ın da kendisini ciddiye almasını isteyen hakikati arayan bulunca kabul eden demektir muttakî Allah'ı ciddiye alan, Allah'ın vahyini ciddiye alan, ayetlerini ciddiye alan, Allah'ın peygamberlerini, peygamberini ciddiye alan eğer ciddiye alıyorsa bu durumda ne yapması lazım vahyine uyması lazım peygamberlerini de kendisine örnek olarak alması lazım onlar gibi yapmaya onlar gibi olmaya çalışması lazım ki Allah'ın sevgisine layık olsun muttaki olsun yani Allah kendisine tevekkül edenleri sever kendisine güvenenleri sever eğer biri ben iman etmişim diyorsa Allah'a da güvenmelidir tevekkül etmelidir. Allah'ı kendisine vekil kabul etmelidir. Allah benim vekilimdir diyebilmelidir. Her hal, her durum karşısında. Nasıl ki Hz. İbrahim ateşe atılırken ''Hasbunallahu ve nimel vekil'' dediyse ''Vekil olarak Allah bana yeter'' dediyse ''O beni korur. Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Onun yaptığı en güzeldir'' dediyse bizim de öyle Allah'a her hal her durum, her imtihan karşısında Allah'a tevekkül etmemiz lazım Hasbunallahu ve nimel vekil dememiz, diyebilmemiz lazım Allah, kendisine tevekkül edenleri, güvenenleri sever Allah'a güvenmemiz lazım İman demek em emin olmak Allah'tan emin olmamız lazım Allah'tan emin olmamız lazım ki O Rahman'dır, O Rahim'dir, O Kerim'dir o hafizdir, muhafaza eder, korur. O rezahtır, rızkımızı verir. Allah'ın bütün isimleri böyle. Bütün isimlerinde Allah'a tevekkül etmemiz, Allah'a güvenmemiz lazım. Yoksa imanımız iman olmaz. Evet, Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Allah bizi sevsin istiyorsa Allah'a güvenip tevekkül etmemiz lazım. Yoksa Hayatı yaşarken en ufak sorunlar karşısında, sıkıntılar karşısında eğer feryat ediyorsak, isyan ediyorsak, itiraz ediyorsak, umutsuzluğa düşüyorsak Allah'a güvenemedik, emin olamadık, iman etmemişiz demektir bu. Ben Allah'a iman ediyorum ama Allah'a güvenmiyorum. Böyle bir iman olur mu? Olmaz. Bu sıkıntıyı hep beraber yaşıyor ve görüyoruz güvensizlik, Allah'a karşı güvensizlik kendisine daha çok güveniyor ya da üç kuruş parasına ya da mevkisine, makamına bakıyorsun ki Allah'tan daha fazla güveniyor yani memursa ay başına tevekkül edebiliyor ama Allah'a tevekkül edemiyor çalışıyorsa ben çalışıp kazanıyorum diyor. Allah'a tevekkül değil, çalışmasına tevekkül ediyor. Evet. Önce Allah'a tevekkül etmeli, sonra vesileye sarılmalı. Vesileyi Allah'ın yerine koymamalı. Sebebi Allah'ın yerine koymamalıdır. Mümin. Eğer Allah'ı seviyor, iman etmiş de yani. Allah affeden mühsinleri sever dedi. Affeden. Affeden saf eden müminleri sever dedi mühsinleri sever dedi mühsin güzel olanlar demek güzel yapanlar demek affedenler güzelmiş başkalarının insanların hatasını, kusurunu hatta ihanetini dedi hainliğini affedenleri Allah sever ne diyor ne demek istiyor yani Allah beni sana hainlik yapıyor Haksızlık yapıyor, zulmüyor diyor, veya eleştiriyor, çekişiyor, kötülük yapıyor, sen affedersen seni severim diyor. Niye? Sen büyüksün diyor, büyük. Sen böyle küçük şeylere takılmazsın diyor. Takılma böyle şeylere. Senin işin benim de diyor. Hani sen beni seviyorsun ya, sen benim aşığımsın ya. ''Sen böyle şeylerle meşgul olma, böyle şeylerle meşgul olmayıp, affedenleri Allah sever.'' dedi. ''Affeden, mühsinleri sever, bu güzelleri sever.'' dedi Allah. ''Allah istikamet üzere olup, ahdını bozmayanları, verdiği sözü bozmayanları sever.'' dedi. Kime söz vermiş? Allah'a. ''Sana abd olacağız.'' diye Allah'a söz vermiş. قالوا sen bizim Rabbimizsin demişler Bir an bile Allah'ın kendisine Rab olduğunu, her andan muamele ettiğini unutmaz. Evet Allah Bunları sever. Bunlar ahdini bozmayanlardır. Rab'lerini unutmayanlardır, Rab'lerine verdiği sözü unutmayanlardır, Allah Rab'lerine verdiği sözü unutmayanları sever. Unutanları sevmez, tam tersini elbette ki tam tersidir. Allah temizlenenleri, nefsini tezkiye edenleri sever dedi. Nefsini tezkiye etmek kimin işiydi? Allah bu vazifeyi kime vermişti? Peygamberlerine. Ne buyuruyor gayet-i kerimede? Size, sizde, sizin içinizde, sizin dilinizi konuşan bir Resul gönderdik ki, size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın, size hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin, sizin nefsinizi tezkiye etsin, bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye gönderdik. Nefsin tezkesi kime artmış? Allah'ın Resullerine. Sen kendi kendini temiz edemedi. Git o seni temizler dedi. Neyle temiz diyor? Rabutayı anlattım biraz önce. Sen onunla beraber olursan, gönlün onunla beraber olursa, onu kendine örnek olarak kabul edersen, o olmak, onun gibi abdol bakı istersen, o seni temizler. Nefsini tezkiye eder. Allah nefsini tezkiye edenleri sever dedi. Daha nefsi tezkiye olmamış, yola girmiş. Evet, Allah'ın sevgisine mazhar oldu bile. Allah kendi yolunda kale gibi saf bağlayıp savaşanları, mücadele edenleri sever dedi. Allah yolunda bir ve beraber kale gibi sarsılmaz. Yani ayrılmaz. Bir bütün gibi beraber olup Allah yolunda savaşanları sever. Cihad edenleri sever. Çaba gayret sarf edenleri sever. Mücadele edenleri sever. Allah Kullarının beraber olmasını sever. Onun yolunda hep beraber savaşmalarını, cihad etmelerini, hizmet etmelerini sever. Allah adaletle hükmedenleri sever. Hüküm verirken adaletle hükmetmek, yani taraf olmadan, taraflar isterse. Anası olsun, babası olsun, kardeşi olsun, yakını olsun fark etmez. Allah'ın koyduğu hükme göre Allah'ın hükmüyle hükmedenleri Allah sever. Adaletle, doğru hükmedenleri sever. Taraf tutmadan, haksızlık etmeden. Aynı şekilde Allah kendisi için adaletle davrananları ve sever dedi. Kendisi için adaletle davranan. Ne demek? Hükümdedi ve kendisi için adaletle. Insana bakarken onun hakkını teslim etmeli. Doğruya bakarken onun hakkını teslim etmeli. Nasıl? İnsana bakarken bu Allah'ın gözündeki halifesi Hazreti Insandır. Allah'ın bu kul üzerinde muradi vardır. O ne kadar bilmese de, anlamasa da, cahil de olsa, çamura da düşmüş olsa, bataka da düşmüş olsa, bakış bu bakıştır. Benim bu kula yardım etmem lazım. Allah benden bunu bekliyor, bunu istiyor, bunu seviyor demelidir. Yardım edebildiği kadarıyla, gücü kadarıyla yardım etmelidir. O bir kazanma imkanı çünkü. Kendisi için adaletle davranmak böyledir. Bütün bunları anlayabilmek için ya da görebilmek için şahit olabilmek için mutlaka ne lazım? Gene bir müşid-i lazım. Bir Allah dostu lazım ki onunla beraber olduğunda bunu görebilesin. Bütün bu Allah'ın sevdiği vasıfları onun üzerinde görebilesin. Onu kendine örnek alıp sen de Allah'ın sevgisine layık hale gelebilesin. Bir de Allah'ın sevmedikleri vardır. Allah'a iman ettiğini iddia eden, Allah'ı sevdiğini iddia eden bir kul, eğer Allah bir şeyi sevmiyorsa ne yapar? Ondan uzak durur. O hale düşmez. Allah'ın sevdiklerini anlatırken, niye anlamaya çalıştık? Allah'ın sevdiği gibi olalım diye olmaya çalışalım diye Allah neyi seviyor, kimi seviyor kimleri seviyor onlar gibi olalım diye olmaya çalışalım diye anlamaya çalıştık eğer biri Allah'ın neyi sevdiğini, kimi sevdiğini insan üzerindeki hangi hali, hangi amelini sevdiğini anlamazsa Allah'ı tanımamış olur dolayısıyla Allah'ın sevgisine de sevgisini kazanmaya da Çalışamaz. Bu onun için mümkün olmaz. Onun için önce bilmek gerekir, öğrenmek gerekir. Kimde? Allah'ta. Onun için ayetleri okuyup anlamaya çalıştık. Allah kimleri sevmez? Allah aşırı gidenleri, haksızlık edenleri, saldırganları sevmez dedi. Aşırı gidenleri, haddini aşanları, haksızlık edenleri, Sazdırganları sevmez dedi. Herkesin kendisine bakması gerekir. Onda böyle bir vasıf var mıdır? Yani haksızlık ediyor mu? Haddini aşıp aşırı gidiyor mu? Çizgiyi aşıyor mu? Saygısızlık yapıyor mu? Ya da sazdırganlık yapıyor mu? Sazdırmak için bahane üretiyor mu? Allah müfsitleri sevmez bozgunculuk yapanları sevmez bozguncuları sevmez buyurdu eğer insanların arasını bozmaya çalışıyorsa dedikodu yapıyorsa, iftira atıyorsa, gıybet yapıyorsa bu arada ne yapmıştır? bozgunculuk yapmıştır işleri yapmak yerine bozmaya çalışıyorsa bozgunculuk yapmıştır Allah muscitleri yani bozguncuları sevmez buyurdu Allah günahkar, günahını inkar eden faizcileri sevmez dedi. Günahkar, günahını inkar eden faizcileri sevmez dedi. Faizci neden günahını inkar ediyor? Faiz de alışveriş gibidir dediği için. Ticaret gibidir dediği için. Onun için Allah-ı de buyurdu. Allah ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Faiz ticaret gibi Allah faizcileri sevmez. Onlar hem günah işliyor hem de günahını da inkar ediyor. Allah kafirleri sevmez dedi. Hakkı hakikati örtenleri, hakikati görmezden gelenleri sevmez dedi. Allah'ın ayetlerini duyduğu halde duymamış gibi onu örtüp. Ayetlerine karşı kafir olanları sevmez dedi. Allah yokmuş gibi düşünenleri, komşanları sevmez dedi. Örtüyor çünkü, kafir oluyor. İsterse Allah'ın bir ismini örtmüş olsun, Allah onları sevmez dedi. Onlar Allah'ın sevgisine layık olmaz dedi. Herhangi biri Allah'ın bir ismini örterse o ismi karşısında kafir olmuş olur. Allah'ın bir ismine kafir olmuş olur. Yani biri Allah'ın razaklığına iman etmezse Allah'ın razak ismine karşı kafir olmuş olur. Onu örtmüş olur. Yok saymış olur. inkar değil. Yok saymış olur. Görmezden gelmiş olur. Allah'ın bir ismi inkar edilince Allah'ın sevgisine layık olunmaz. Bundan beraber Allah müntakimdir. Eğer bir zulüm Allah o kulun intikamını ondan alır dedi. O zaman korkma, endişe etme. Biri sana zulüm mü yaptı? Bil ki Allah senin intikamını ondan alır. Evet. Allah hem dünyada hem ahirette mutlaka ona gerekeni yapar. Bu ona kalmaz. Allah'a havale et, bak gerekeni nasıl yapsın. Mentekim ismine iman etmen gerekiyor. Evet, Allah'ın her bir ismi böyle. Evet, Allah kafirleri sevmez, kafirler de müminleri sevmez buyurdu. Evet, kafirler müminleri sevmez. Eğer biri müminleri sevmiyorsa bil ki o kafirdir. Kim söylüyor? Allah söyledi. Kafileler müminleri sevmez çünkü müminin imanını sevmiyor. Küfür hiç imanla kardeş olur mu? Olmaz. Eğer birinin gönlü küfür doluysa o hiç müminle kardeş olabilir mi? Olamaz. Sevemez. Bu mümkün değildir. İstediği kadar kendini zorlasın mümini sevemez. İmanı sevemez. Onun için. Ümit-i Muhammed'in hali ortadadır. Birbirimizi sevmek yerine taşlamayı, yermeyi, küçümsemeyi, kibirlenmeyi, onu cehenneme göndermeyi tercih ediyoruz. Niye? İmanımız iman değil de ondan. Allah'ın bizde işte bir iman, bu iman değildir. Böyle iman olmaz yani. Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz? cennete giremezsiniz iman etmedikçe iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmuyorsun diyor yani iman yok belki demeye acaba demeye herhalde öyle değil bence bu böyledir demeye gerek var mıdır? böyle söylediğinizde ne olur Allah'ın Resulü'ne sen işi bilmiyorsun çekil ben senden daha iyi biliyorum demiş olursun bu durumda Allah'a ne demiş olursun? Sen işi bilmiyorsa ben daha iyi biliyorum. Sen işi işte, senin bildiğin gibi değil." demiş olursun. Ya seveceksin ya da mümin olmadığını bileceksin. Mümini sevmiyorsan kafir olduğunu bileceksin. Hakikati örttüğünü bileceksin. Onu görmezden geldiğini, müminin imanını görmezden geldiğini bileceksin. Bir ki İman edebilesin, çaba gayret sarf edip, tövbe edip, istiğfar edip, Allah'a secde edip, yalvarıp Ya Rabbi ben sana iman etmek istiyorum, ben müminleri sevmek istiyorum, iman edenleri sevmek istiyorum Neden? Çünkü sen mümini seviyorsun da ondan, ben sana ters düşmek istemiyorum Senin sevdiğini sevmek istiyorum Allah'ı sevmek böyledir, onu sevdiğini sevmiyorsan, sen Allah'ı nasıl seviyorsun? Bakıyoruz, ikisi de mümin, ikisi de Müslüman, ikisi de alim, ikisi de müttaki mesela. İkisi birbirini küfürle itham ediyor. O ona bu kafirdir diyor, öteki diyor bu zındıktır diyor. Öteki diyor bu müşrik oldu. Neye göre söylüyor? Bir sözüne göre, bir sözüne göre. Bir söz söylemiş diyor bu müşrik oldu. Öteki de diyor bu zındıktır. Bu zındık olmuş. Öteki de bu kafirdir. Birbirlerine hepsi de mümin ve hepsi de Müslüman birbirlerini sevemiyor da ondan yani bir hata yaptı neden böyle söyleyebiliyor? Allah'a bakmıyor, Allah'ı görmüyor Allah'ın muradını anlamamış Allah ile beraber olamamış Allah'ın kurunu sevdiğini tatmamış Uluna olan yakınlığını tatmamış, anlamamış, kendisi Allah'tan uzak. Onun için kendini Allah'ın yerine koyup hüküm veriyor. Başındaki hesabını görüyor, bir yanlışına bakıp bu kafir diyor. Evet. Böyle yapanlar, evet müminleri sevememiştir dolayısıyla kafirler müminleri sevmez. Allah zalimleri sevmez buyurdu. Kendine zulmedenleri, başkalarına zulmedenleri sevmez buyurdu. İnsanın kendi kendisine olan zulmü nedir? Yani yanlış yaptığında, yanlış düşündüğünde, yanlış konuştuğunda kendine zulmetmiştir. Başkaları hakkında, yanlış konuştuğunda, ona haksızlık ettiğinde, onun hakkında yanlış düşündüğü günde karşısındakine zulmetmiştir. Allah zulmedenleri sevmez. Zalimleri sevmez dedi. Bu durumda ne dedi? Güzel düşün. Doğru düşün. Güzel konuş. Doğru konuş. Güzel yap. Doğru yap. Yoksa, yoksa Allah'ın sevgisine layık olmazsın dedi. Allah böbürlenip Kibirlenenleri sevmez dedi. Evet. Kibir böbürleniyor. İnsanlara böbürleniyor veya Allah'a karşı kibirleniyor, böbürleniyor. Büyükleniyor. Evet. Allah kibirlenenleri, böbürlenenleri sevmez buyurdu. Allah günahkar hainleri sevmez dedi. Hain günahkar hain hem günah işliyor hem de haindir yani ihanet ediyor kime ihanet? Allah'a ihanet bunu yaparken de Allah'ı kandırmaya çalışıyor hainliği ister Allah'a yapsın, ister Allah ne buyuruyordu? Allah'a, Resulüne emanetlerinizde hainlik yapmayın, ihanet etmeyin. Emanet Allah'ın Kitabı Kur'an, evet, Allah'ın emanet ettiği Resulleri'dir. Allah aşırı gidenleri, haddini aşanları sevmez dedi. Kulluğu biri unutursa haddini aşar. Aşırı gider. Senleri aşar. Önce Allah'a karşı. Her konuda Rabbim neyi söylemişse o demeli. Hak olur, doğru odur, güzel odur demeli. Yoksa haddini aşmış olur Kendisi Allah adına konuşmaya kalkışırsa, Allah adına hüküm verirse, haddini aşmış olur. Hüküm Allah'ındır. Ona düşen Allah'ın hükmünü anlatmaktır. Allah israf edenleri sevmez buyurdu. İsraf. Önce neyi israf eder? Kendini israf eder. Onun için Allah ayet-i kerimede Ey kendini nefsini israf eden kullarım Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Gel dedi. Kaçma öyle. Kendini harcıyorsun dedi. Kendini harcamışsın. Kendini israf etmişsin. Allah'ın rahmetinden umudunu kesme dedi. Evet, Allah israf edenleri sevmez. Kendini israf edenleri, hayatını israf edenleri bir hayat Allah yolunda yaşanmıyorsa, Allah'ın kendisine verdiği imkan kadarıyla kul olmaya, abd olmaya, Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanmaya çalışmıyorsa o hayat israf edilmiş bir hayattır. Aynı şekilde her ne verilmişse hepsinin ya yerinde kullanılması, şükredilmesi vardır ya da israf edilmesi vardır. Sonra neyin israfı vardır? Sonra imanın israfı vardır. Allah'ı sevmenin israfı vardır. Eğer Allah sana senin gönlüne o muhabbeti ikram ettiyse, imanı ikram ettiyse, sevmeyin ikram ettiyse ona sarılman gerekir. O muhabbeti dağıtmaman gerekir, çaldırmaman gerekir, israf etmemen gerekir imanını. Aynı şekilde ibadetini israf etmemen gerekir. Hepsini tek tek anlatacak vaktimiz yok onun için. Tefekkür ettiğimizde anlarız. Allah'ın vahyini israf etmememiz lazım. Bilgisini, vahyin bilgisini israf etmemek lazım. Sonra verdiği nimetleri israf etmemek lazım. Önce sevgiyi israf etmemek lazım. Eşler birbirini severken bu sevgiyi israf etmemeleri lazım. Çöpe atmamaları lazım. Yerinde kullanmaları lazım. israfın her türlüsü haram. Bayan kardeşlerimiz, müminler, mutfakta israf etmemelidir. Bu lokma ekmeğin bile çöpe gitmesi israftır. İsraf haramdır. Allah israf edenleri sevmez. Eğer bunu yaparsa ne olur? Allah'ı seviyorsa sevgisini kaybeder. Allah onu seviyorsa Allah'ın sevgisini kaybeder. Her konuda israf. Yani elektriği kullanırken de israf etmemeli, suyu kullanırken de israf etmemeli, mutfakta yemek hazırlarken de israf etmemelidir. Buna dikkat etmesi lazım. Nimeti ciddiye almak lazım. Nimeti veren Allah'tır nimetin sahibinin hatırına nimeti ciddi almak lazım Allah'ın kullarının o nimete ihtiyacı vardır sen onu çöpe atamazsın senin böyle bir hakkın yok o sana ait değil yani gelmiş bendedir bana aittir diyemezsin bunu Allah rızkını kulları için indirmiş eğer yiyemiyorsan komşuna dağılır haram Allah'ın sevgisini kaybettiren bir haram, israf. Asla bunu unutmuyoruz. Vakti, zamanı israf etmek en büyük israf. Yani gidelim kahvede bir oyun oynayalım, zaman geçsin. Zamanı israf edelim demektir bu. Boşa geçirilecek bir anımız bile yoktur. Gidip burada oyun oynayacağına git iki ayet ölen. iki ayet ezberle. Bir ayet üzerinde tefekkür et bak neyi kazanıyorsun, bir saatlik tefekkür bin yıllık ibadetten eftaldır dedi vakti zamanı israf Allah israf edenleri sevmez buyurdu Allah müstekbürleri sevmez kibirlenenleri değil müstekbürleri. yani kibirlenmek isteyenleri ne demek bu ikisi arasındaki fark nedir birinin mali var kibirleniyor öteki mali olmadığı halde Kibirlenmek istiyor. Dışarıya bu kibri yapamıyor. Ama bu kibri kendi gönlünde yapıyor. Kendi kendine yapıyor. Kendinde, kendi gönlünde kibirlenmek istiyor. Mali olsa mesela ona kibirlenecek. Ama olmadığı halde kibirlenmek istiyor. Bu bir hastalık. Böylesine insana bakarken, onu aşağılar, onu küçümser. İstersen, çöpten ekmek toplasın, eğer kibirlenmek istiyorsan, müstekbirse, kibirliyse kibirlidir. Bu neyine kibirleniyor diyemezsin. Gönlünde kibirleniyor, müstekbir, kibirlenmek istiyor çünkü. Olsa, olsa kibirlenecek. Allah kain nankörleri sevmez buyurdu. Evet, kain nankörleri. İhanet eden nankörleri. Nasıl? Allah ona nimet veriyor, nimeti Allah'tan değil de kendinden biliyor. Dolayısıyla Allah'a karşı nankörlük yapıyor, kainlik yapıyor. Evet, kain bile bile ihanet edendir. Biliyor bunu. Allah'ın verdiğini biliyor. Allah verdi demiyor. Ne diyor? Ben diyor kazandım. Ben diyor böyleyim. Ben öğrendim. Ben biliyorum. Rabbine karşı hainlik yapıyor. Evet, Allah hain nankörleri sevmez buyurdu. Allah nimetlerden dolayı şımaranları sevmez buyurdu. Allah insanları Küçükseyenleri, insanlara karşı kibirlenmiş olanları sevmez buyurdu. Allah çirkin sözün açıklanmasını sevmez buyurdu. Çirkin sözün açıklanması. Allah güzel konuş değil tek kelimeyle. Çirkin söz söyleme. Çirkin bir şey varsa ortada, bir çirkinlik varsa onu açıklama onu söze dökme, bile getirme dedi. Onun için ne burada ayet kelime de Kullarıma söyle. Sözün en güzelini söylesinler. Şeytan onların arasını bozmak ister. Çirkin söz söyleyip, kötü söz söyleyip, şeytana müsaade edip, aralarını bozmasınlar. Evet. Bir de Allah sabredenleri sever buyurmuştu. Hayat baştan sona sabır gerektirir. Eğer bizde ibadet yaparken de bir sabrı gerektiriyor, bir musibet, bir sıkıntı karşısında da sabır gerekiyor. Eğer sabr edersek sürekli Allah'ın rızasını kazanırız. Muhatap olduğumuz ister nimet olsun, ister musibet olsun. Evet, ayetlerle, bir kısım ayetlerle daha doğrusu Allah'ın kimleri sevdiğini, neyi sevdiğini, kulun hangi halini, aklakını, amelini sevdiğini anlamaya çalıştık. Bir de kimleri sevmediğini, kimleri hangi aklakından, hangi amelinden dolayı sevmediğini anlamaya çalıştık beraber. Eğer iman etmişsek, Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyor, Rabbimiz bizi sevsin istiyorsak Allah'ın sevdiği gibi olmaya çalışıp, sevmediği hallerden de uzak durmaya çalışıp kaçınmamız lazım ki gerçekten sözümüz doğru olmuş olsun mümin olmuş olalım, iman etmiş olalım. Yoksa ben Allah'ı seviyorum ama sevdiği haller için çaba gayret sarf etmiyorsam, sevmediği hallerden de kaçınmıyorsan, sakınmıyorsan bu söz doğru bir söz olmaz yalan söz kendi kendimize iftira atıyoruz demektir evet aşk aşık maşuk demiştik başta ben bunu bu kadar uzun sürecekini tahmin etmemiştim doğrusu eğer Allah'ı seveceksek Allah bizim mabudumuzsa abdoluluğumuzsa, maşukumuzsa, aşık olduğumuzsa, onun da bizi sevmesini isteriz ki, Allah kimleri sevdiğini, kimleri sevmediğini beyan etti, biz de onu öğrenelim, ona göre hareket edelim. Öyle ki aşık olabilelim. o bizim maşukumuz olsun, mağbudumuz olsun, ilahımız olsun, Allah'ımız olsun. Rabbimiz olsun. Yoksa kendi kendimizi kandırmış oluruz. Bütün insanlar aklını kullandığında bilir ki kendisine ait hiçbir şey yoktur. Kendisi kendisini yaratmamıştır. Onu yaratan, onu kendi varlığından tecelli edip yaratan Allah'tır. Onu varlıkta tutan Allah'tır. Ona kendinden hayat veren Allah'tır. Ona ebedi bir hayat hazırlayan, cenneti hazırlayan Allah'tır. Onu mümini olarak, aşığı olarak, sevdiği olarak kabul eden Allah'tır. Dolayısıyla onu seven Allah'tır. Gönlünü, insanın gönlünü kendisine arş olarak yaratan Allah'tır. Ama eğer biri aklını kullanmayıp Rabbini, Rabbinin vahyini dinlemeyip peygamberini öğrenmeye anlamaya tanımaya çalışmayıp bir avuç toprağa ete kemiğe bakıp eğer sadece kemiği görürse onun köpekten ne farkı kalır? İnsan olmaya çalışmıyor demektir. İnsana bakarken etten kemikten dünyevi bir varlık, topraktan bir varlık olarak görüyorsa köpek de bakınca öyle görür. İnsan, insana bakınca onu Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak görür. Hazreti insan olarak görür. Allah'a dost olarak görür. Önce kendini öyle görmelidir. İnsanın kendi sevgisini, imanını test etmesi lazım demiştik. Düşünüp, tefekkür edip Allah'ın <gülüyor> huzurunda olduğunu, kendisini yaratan Rabbine, Ya Rabbi seni seviyorum" demesi lazım insanın. Bir de kendi gönlüne bakacak doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Yoksa laf olsun diye mi öyle söyledi? Ne yapmali? Bir daha söylemelidir. Ya Rabbi seni seviyor. Neden? Çünkü sen benim Rabbimsin. Çünkü ben sensiz olmayan bir varlığım. Ben seninle var olan bir varlığım. Benim bütün varlığım seninledir. Sana aittir. Sen tecelli etmiş, sen yaratmış, sen varlıkta tutuyorsun, durduruyorsun. Bana ait bir şey yok benim seni sevmem kendimi sevmemdir evet insan insanın kıymeti değeri şerefi sevgisiyle ölçülür neyi seviyorsa onun değeri şerefi kıymeti ona göredir dünyayı seviyorsa dünyaya göredir Mevki makamı seviyorsa, mevkiye makama göredir. O onun degeridir, o onun fiyatidir. O onunla satın alınır. Ama Allah'ı sevenin fiyatı olmaz. O degerini, şerefini Allah ile bulmuştur. Evet. Allah hepimizi gerçek manada, sevdiği kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizi sevmediği kulları gibi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Allah bizi kendisine abd olan, kendisine aşık olan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi kendisine hainlik yapmayan, ihanet etmeyen kullarından eylesin. Amin. Allah bizi sadıklardan eylesin. Allah'a karşı sıdkını, sadakatini, aşkını, muhabbetini, imanını ispatlamış kullarından eylesin. Amin. Allah bizi huzure alırken bir dost gibi, bir veli gibi huzure aldığı kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.